Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo günleri. Evet, Açık Radyo'dasınız ve Dinleyici Destek özel yayını devam ediyor. Canlı yayına geri dönmüş vaziyetteyiz. Bu sürede biraz müzik dinlettik ama... Daha fazlasını yapabilmek için yayını boş bırakmış bulunuyoruz. Saat üç buçuğa gelirken şu anda Umut Töre bandosu bizlerle beraber stüdyolarımızda enstrümanlarıyla hatta bekliyorlar. Ben sözümü bitireyim. Umut Töre, Akif Rakatlar, Kerim Emre, Türkoğlu ve Soner Özeşik'ten oluşan bandı. Hoş geldiniz hepiniz. hoş bulduk. hoş bulduk. Evet, ne var ne yok. Öncelikle nasılsınız? Öyle başlayalım. Gayet iyiyiz. Bugün gayet güneşli bir hava ve çok evet. güzel bir havaya uyandık. Ee, bahar'ın ilk gününü kucaklamış olduk böylece ve buraya koşa koşa geldik, güzel güzel çalalım ee, ve size destek olalım. Çok iyi yaptınız, ayaklarınıza sağlık, şimdiden ellerinize de sağlık diyelim. Biz de birazdan Nevroz yayınına da geçeceğiz, kısa da olsa Diyarbakır'a bağlanacağız ama öncesinde sizden dinleyeceklerimiz var. Hemen başlayabiliriz isterseniz. Okay. İlk parçanız e, Seni Ürken adlı parça. İzlediğiniz Nefesleri unuturken Onlar uyumazken Uyku nedir bilmezken Hayatını kuruturken Kayıptayım Yarınlar Dün oldu Ne kaldı? Ne kaldı? Yarınlar Dün oldu Ne kaldı? Geçer zaman biter Hayat hepsini topla Bir kenara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 Geçer zaman biter hayat hepsini topla bir kenara Aa. Geçer zaman biter hayat hepsini topla bir kenara Aa. Evet Açık Radyo stüdyolarında canlı olarak Umut Törebano Dinliyorsunuz dinleyici destek özel özelliğiyle özel olarak. Evet bandodan kısaca bahsedelim. Aslında önce parçadan belki. E, ya bu, hangi e, albümden sadece Bu bizim zaten e, ilk albümümüzden, e, Apansız Adlar albümümüzden parça. Biz bu, bu albümü 2012 yılında yayınladık. E, kendi Plak şirketimizden, Gree Plak adında Plak şirketi kurduk. Evet ondan da konuşuruz beyazdan evet, zaten aynı. Ondan Peki, sonra ilgili zaten konuşuyoruz. Evet. Hı -hı. Umut Akif. Ben kısa bir anons yapayım. Hı -hı. Ee, 11. radyo günlerinde Hı -hı. E, biz yayındayken destek olan e, açık radyo dostlarına e, bir bağımsız plak e, şirketi Hı -hı. olan Grip plak CD'lerinden hediye edeceğimizi belirtelim. Harika. Evet bu kısa anonsla topu tekrar atayım. Peki, 343-4141 de hatırlatmak e, gerekirse... Ya da açıkradio.com. Aynen öyle. Dinleyicilerimiz bu yarım saat içerisinde, yani sizi bandoyu dinlerken, umutörü bandosunu dinlerken destek olurlarsa, şey, e, tüm kataloğuna sahip olacaklar. Evet, evet. Oradan bir e, biz de hani Sonuçta dinleyici size destek olsun, biz de bari dinleyiciye destek olalım. Müzikte de yayılmış olsun böylece evet, evet. bir yandan. Peki madem hani araya da girdik, konuşalım mı griple? Bu bandosunun Hı -hı. bir başka işi aslında müzik yapmak Hı -hı. dışında bir albüm basmak ve dağıtmak galiba. Evet, yani işte çok aslında ortak noktamız var açık radya. Yani iki taraftan bir bağımsız bir şeyiz biz de, bir, bir plak şirketiyiz. İşte böylece bir arkadaşlarımıza da yardımcı olalım. Hani müzisyenler de bu e, albüm yapma boşluğunu da dolduralım. Evet. E, zaten yola çıktık. Şu ana kadar da e, iyi gidiyoruz. Yani 6 tane albüm yayınladık. Yurda Çağlar, Eren Coşkuner, Eylül Keyif, Akif'in de içinde bulunduğu grup Bunları yayınladık. Hı -hı. Hali hazırda e, iki bir Denk gelenler diye bir grup daha yayınlayacağız. Bir kanuzun herhalde bir arkadaşımızın albümünü bunu biraz yani e, sadece şey iTunes'dan indirilebiliyor. Öyle bir albüm yayınladık. Böyle yolumuza devam ediyoruz. Yani çünkü şey yani belirli bir şeyin içerisine girmek istemedik bu noktada. Plak şirketi ve hala hazırda kuruldu düzenin içinde çok fazla kendimizi bulamadık açıkçası. Evet. Biraz açabilir miyiz aslında bu konuyu? Şimdi bağımsız plak şirket dedik. Bir de ben web sitenizden şey cımbızladım. Aracısız, müziğin aracısız paylaşımı için e, demişsiniz hedefleriniz arasında. Nasıl bir farkı var? Gri plan. Yerlerin? Yani burada aslında biraz da e, müziği yapan insanlara destek olmak için. Burada bir herhangi bir kar, kar amacı güdülmüyor. Tamamen <gülüyor> bütün e, gelir bütün yapılan şeyler hepsi müzisyene tamamen aktarılıyor. Yani gri plan e, Herhangi bir şekilde bundan bir kazanımı vesaire yok. Dolayısıyla bu aradaki o e, aracıları yani <gülüyor> e, kaldırıp direkt biz müzisyenle dinleyiciyi bir araya getirmek gibi bir hani isteğimiz oldu. Büyük bir işin altına girmiş gibisiniz zaten. Ee, i̇yi de gidiyoruz. Hani evet. e, işte albümler yavaş yavaş yayılıyor. Hani ilk başta kendi albümümüzü yayınlamak e, istemiştik ama hani bu yoldan çıkışla kendimizi bir yer edindiğimizi düşünüyorum yani. Evet. Ve ürünü de samimi kılan bir e, süreç. Yani en sonunda, en başından sonuna kadar e, müziği üretenle e, herhangi bir aracı olmadan e, maksadı da orada hani <gülüyor> bilinmeyen kişilerin araya girip bilinmeyen işlemler e, yaptığı var. bir süreç değil. Bu da en ürünü elimize aldığımızda samimi e, bir şey olarak ortaya koyuyor. Onun paylaşması daha da keyifli. Evet. Bir albümün hani mecrasını bulması gerekiyor bir şekilde hani insanlar emek sarf ediyorlar, bunları kaydetmek çok büyük güç kayıtlarını yapıyorlar, parçalarını yapmışlar. Bunu dinleyiciye ulaştırmaları en büyük hakları ve biz bu konuda da iki tane hani tüccarın dediği Hı. şeyle bu albümü yayınlanmayacaksa hani evet, karolsun bazı şeyler işte o zaman. <gülüyor> Evin O zaman arayacak dinleyicilerimiz bu plak şirketinin cillerine de sahip olacaklar. Aynı hmm. zamanda tekrar hatırlatmak hmm. gerekirse. Tekrar hatırlatalım. 343 41, 41, 41. 41 Biz yayınlarken e, bağımsız radyomuza destek olanlara hmm. bağımsız plak şirketi kataloğundan albümler hediye edeceğiz. Evet harika. Şimdi biraz da müzikle devam edelim o zaman. Okay. Ne Parçası, dinliyoruz? E, ayı dinliyoruz. Ya bu bildiğiniz <gülüyor> ayılardan biri. Ben biraz parçalara e, hayvan, hayvanları karıştırmayı seviyorum. <gülüyor> Sanırım. bu onlardan bir tanesi bu albümde yok umarım bir yeni albümümüzde yer alacak parça <gülüyor> işte yeni bir parça tamam dinleyelim Ayının ağzına düşer, Sen baka kalırsın Ve bir gerçek var ki Hiç değişmez sanki Kaçamazsın Sen o ayı bile Olamazsın Sen o ayı bile Olamazsın eğer bir gün bana Bakıp da dört bir yanı Cennet sanıp da durmam Durdurmam kendimi Ben çalıştım bundan sevabın Sen çalışma olsun günahın Durmam Durdurmam Kendimi Bitmelisin Çekmelisin Belki bir yere Tıkmalısın Armut pişer elbet Ama ona değer veren Bir ayının Ağzına düşer Sen baka kalırsın Ve bir gerçek var ki Hiç değişmez sanki Kaçamazsın Sen o olayı bile Olamazsın sen o ayı bile Olamazsın sen o ayı bile Olamazsın sen o bile Olamazsın eğer bir gün bana bakıp da dört bir yanı cennet sanıp da durmam Dur durmam kendimi ben çalıştım bundan sevabım sen çalışma olsun günahım durmam dur durmam kendimi eğer bir gün bana bakıp ta dört yarın cennet sanıp ta durmam dur durmam kendimi ben çalıştım bundan sevabım sen çalışma olsun günahım durmam dur durmam kendimi. Kayıt Açık Radyo dinleyici destek özel yayını Umut Töre Bandosu'ndan Ayı isimli parçayı dinlettik. Sizlere henüz herhangi bir albümde bulunmayan bir kayıttı. Bugünün ilk canlı performansındayız bu arada ve e, sürprizli bir canlı performans olduğunu söyleyelim. Destek olanlar bu dakikalar içerisinde. Umut Töre Bandosu'nun kurduğu ve sürdürdüğü gri plaktan pek çok CD'nin de sahibi olacak bir kere daha. Hatırlatmak gerekirse. Şimdi Plak Şirketi'ni konuştuk erkenden ama biraz ekipten de konuşsak bandonun kuruluşu. Mut isminden anladığım kadarıyla senin başının altından çıkıyor gibi. Evet. Biraz öyle oldu. Biz ee, işte provalara başlığımızda albüm yapmak için zaten hani... An... önce Hı -hı. ilk albüm müydü o? İlk albim. İlk albüm. evet. Sonra, ya zaten hepimiz e, tanışıklığımız daha öncelere varan bir şey, daha doğrusu mesela Akif'le Kerim bas ve e, deminden beri gitarda duyduğunuz ama birazdan müzikal melodikada duyacağınız Akif bırakatlar ki açık radyö e, ne derler? Eee yayıncısı sarhoş atlar zamanı. Formamı çıkarıp gel. onunla beraber zaten e, bir tanışıklığımız da beraber çaldık ama albüm sürecinde benim daha önceden e, beraber çalıştığım Poyraz Kılıç vardı. Zaten albümde de o çalıyor. Hı <gülüyor> hı. Daha önceleri benim bir Hayko Cep'in geçmişim var. Yani bu parçalara çok da şey olmasa da paralel bir <gülüyor> yapı çalmese de. Oradan sonra Soner'le de zaten hani Soner sakinde çalarken birçok kez beraber hani festivallerde falan bir araya geliyorduk ve hani tanışıklığımız vardı. Ben Soner'e böyle bir şey açtım. Soner okey hadi çalışalım dedi. Ardından Akifik başta zaten konuk gibiydi yani bizim... Çaldığımız parçalarda 2-3 parçaya gelip mızıka ve Hı -hı. E, işte gerek zaman zaman gitarıyla eşlik ediyordu. Sonra biz böyle çalışmaya başladık. Aslında 3 artı 1 bir, bir sistem kurmuştuk. Davul, bas, gitar artı mızıka ve Ardından e, Poyraz'ın yoğunluğu vesaire yolları ayırmak zorunda kalınca da Kerim'le devam ettik. Kerim'le ehli keyiften... E, evet. Akif'le beraber çalıyor. Çok sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımız. <gülüyor> Sağolsun. Ondan sonra da biz de sağolsun'a da, da zaman yalnız bırakmadı. Öyle beraber evet, çalıyoruz. Öyle devam ediyor yani. Keyifli bir ekip. Zaten normal bir tane de devamlı görüştüğümüz ve beraber takıldığımız arkadaşlarımız. Doğmuşuz yani. Evet. Bir de Akif bonustan tabii ki elektrik gitara çıkmış sonrasında. Evet, evet. Alıp götürdü zaten. Bütün yapıları, şimdi parça yapılarını Akif üzerine kuruyoruz. onun melodilerini. Evet, ellerinize sağlık bir kereden. Çok sık... <gülüyor> Şu numara bence tekrarlayalım. Çok evet, güzel tamam. bir seviyorum ben. 343, 41, 41. Evet, Hadi tekrarlayın. Tekrarlayalım. Biz yayındayken biraz daha <gülüyor> yayındayız. Ee, <gülüyor> destek e, olan açık radyo dostlarına biz de e, bağımsız e, plak şirketi Grippla'nın sildileriyle destek oluyoruz. Böyle e, karşılıklı ilişkimizi kuvvetlendiriyoruz. E, yani... Bu radyo açık kalmalı bir şekilde. Hani onu da e, üzerinde konuşmamız lazım. Zaten siz yayınlarınızda bir haftadır konuşuyoruz ama e, çünkü yani gördüğümüz gibi bazı yayın organlarına ihtiyacımız var, özellikle bağımsız olanları. Hani son hı hı. Bu süreçte bunu gösteriyor. Bir şekilde evet hani destek olunmalı ve hani bu yaşatılmadı her şekilde. Hani sanmayın ki burada yayınlar yapılıyor ve hani kendi halinde o iş. Yani yürüyor. Hayır, dinleyicisinden güç alıyor işte bazı şeyler. Öyle, evet. O yüzden de hepinizin desteklerine 0212 343 41 41 altı telefonu arayarak program başına 150 lira sanırım bir şey var ve katları şeklinde evet. destek olabilirsiniz. Aynen öyle. Bu arada bağımsız medya kolların önemi gezi sürecinde çok ortaya çıktı. Üstelik dünkü gelişmelerle ne kadar ihtiyacımız olduğu ve ne kadar aslında e, ana akımın e, sahibinin sesi e, evet. olarak var olduğunu ve alternatif kanalların kıstırılmaya, kapatılmaya çalışıldığı bir e, dönemdeyiz. Artık hani kantarın topuzu kaçmış falan değil, e, yani çok, ne kantar ne, topuzu ne artık. topuz kaldı. Farklı bir durum var, o yüzden e, bağımsız e, radyo iyidir lazımdır, <gülüyor> e, lüzumludur diyelim. Evet. Askerli terimler kötüdür ama saflığı sıklaştırılır demek lazım. Bugünler en fazla bunu gösteriyor. Peki telefonları bekliyoruz dinleyicilerden. Bu sırada da evet, yeni, Yine yeni geçeceğiz. bir parçayla devam edelim. O Taptaz. Tamam. Sak sıkın be Osman ben bir yaşamı hak ediyorum yaşam beni hak etmiyor güneş ısıtıyor ama içimde bir yerler buz tutmuş çözülmüyor ısınmıyor diline mahkumsun ülkenin serkesen hiç olmuyor aklına sahipsin dünyanın durduğun yer seni kesmiyor Bir yandan belki uyuyordun Bir yandan halkın uyanıyor. Sıkın ve Osman Garıda birileri Hepileri ve biz geri Onlar kazanırlar Ve biz sürekli kaybederiz Ali'leri, denizleri, Ahmetleri, Mehmetleri Ethemleri, medeniyi Eksik olmaz devletlerin tarihinde kan izleri Küçük Amerika Kendi kozamı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 Töre, Akif Rakatlar, Kerim Emre Türkoğlu ve Soner Özışık'tan oluşan Umut Töre bandosunu dinliyorsunuz. açıklar ve dinleyici destek özel yayından canlı çalıp söylüyorlar bizler için. Evet son dakikaların içine giriyoruz. Bir parça daha var sırada ama biraz da tabii par parçanın tetiklemeleriyle kısa bir soru sormak istiyorum. Bugünler nasıl ile alakalı bir soru aslında bu. Genelde böyle bir... Ee, inişli çıkışlı ruh hali olduğu kesin hepimizin e, ortak olarak ama hani e, biz bu yedi gündür eğlenmek üzerine de çok konuşuyoruz yan yana gelip bir, eğlenmek ya da birbirini eğlendirebilecek kuvvete de sahip olmak aslında böyle alanlar yaratmak üzerine mesela bu son zamanları siz grup olarak nasıl geçirdiniz bu beste belki çıktı ortaya bunun dışında mesela nasıl bir yansıması olmuştur Akif ya elbette çok Tanımlamak kolay değil. Ee, yani son günleri, son zamanları işte e, özellikle geçtiğimiz hazirandan bu yana yaşadıklarımızı belki e, birkaç yıl sonra daha iyi tahlil edip e, ruh halimizi daha iyi tanımlayacağız. Hı. E, hani bu gerçekten işte gece kafamızı yastığa koyduğumuzda ya da sabah güne başlarken e, çok zaman zaman karşılığı olmayan duygular içinde buluyoruz kendimizi. Bugüne kadar... Evet. ...karşılaşmadığımız, tanımlamakta güçlük çektiğimiz duygular. Hı -hı. Ve bu bir şekilde e, gündelik hayata da yansıyor, insan ilişkilerine de yansıyor. Arkadaşlıklarımıza Hı -hı. E, da yansıyor, ilişkilerimize yansıyor. E, çok ciddi bir e, süreç ve devam ediyor. Hı -hı. E, bitmiş bir şey yok. E, o yüzden... Yenileniyor sürekli hatta. Sürekli yenileniyor, sürekli farklı bir boyut, farklı bir... E, kanala akıyor. Bir labirent çoğu zaman boğucu, çoğu zaman dayanışmayı gerektiriyor. Çünkü tek başına birçoğumuz çok yalnız olmadığımızı gördük ve bu süreçten çok da yer almadan belki çıktık ama evet. çok ağır kayıplarımız var elbette. Hani yani belli bir yaşa kadar yaşayıp şimdi yaşamına devam eden insanlar için bence birçok şey aynı değil bakalım hani nasıl olacak nasıl devam edecek ben şöyle bir şey söyleyebilirim yani hani üretim anlamında bir tıkanıklık içindeyim yani hani kendi adıma konuşursam ve çünkü işte her yeni gün Yeni başka şeylere şey yapmaktan hani gerçekten hani serseme dönmüş bir şekilde hayat evet. akıyor ve hani bugün bu başlangıç dedik ya işte bunun çok uzun sürelere dayanacak bir şeyi var. Bu mücadelemiz olacak belli ki. Ve o yüzden de ben mesela yeni bir parça yazdım ve şu an çok unuttum çünkü hani galiba geri dönüyorum. Hayati fonksiyonlarım geri geliyor diye ama bunu da şöyle düşünüyorum çünkü bunu işte yine hani önümüzdeki seçime endekslemek ya da bilmem ne endekslemek gelecek gerekli tapelere evet. endekslemek değil <Gülüyor> hani bunu uzun bir zamanda biz mücadeleyi e, sürdüreceğiz belli ki yani kaç yıl süreceğini bilmiyorum ve bu yüzden de bir yandan da hani bunlardan beslenerek yaşama bir şekilde tutunmamız lazım yoksa hani her Allah'ın günü işte şey belirli listelerden tape bekleyip ya da bir seçime odaklanıp hiç e, şey bu yüzden devam de. etmemiz lazım yani işte evet. o yüzden de hani bir şekilde devam edeceğiz elbette. İkide müzik var diyelim. O zaman. İki müzik var. Aslı tapeleri işte lüzum yok. Evet. Ee, evet. Çok, yani. E, bazı şeyler çok aslında e, açık, e, <gülüyor> bariz, yani, obvious yani. <gülüyor> duruyor orada. Ama işte evet, Öğrenci işte bir şekilde. Yani. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bir kere daha Neci destek atını hatırlatalım. 343, 41, 41'di Açık Radyo'nun dinleyici destek attı evet. Umut Törivandos'u bizlerle. Evet. Açık Radyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Evet son bir parçamız var. Bu da e, albümün açılış parçası uzak. Yani onu çalacağız. E, teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkür için. ederiz biz de geldiğiniz için. İddia etsende yalnızım Yine İddia etsen de İddia etsen de Senin olduğun yerde Ben yokum, ben yalnızım Ben arsızım Benden ayır, ayrı bir dünya kur Dünyanı uzak tut Ve beni sonsuz dek unut, unut, unut Sen de iddia et sen de Senin oldum yerde ben yokum Ben yalnızım İddia et sen de İddia et sen de Senin yerde ben yokum Ben yalnızım Ben ağırlısın Evet şimdi kısa bir geçiyoruz. Bir kez daha teşekkürler Umut Törebando'suna. Ardından tekrar canlı yayında olacağız. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 11. Açık Radyo Günleri